Şimdi ODATĂ MÂI băi BAİĂŢI ASTA-I HORA-N Müzik Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketencoğlu <gülüyor> Angel, don't save me. Angel, don't save me. Angel, don't save me. Aya. de çocuğum seda gözler başımda elmal kutası onda Sevgili dostlar Tuna'nın Biri Yanından Muammer Ketencoğlu ben merhabalar hepinize. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Daha doğrusu gönderiyoruz kimle. Geçen hafta sizlere verdiğim sözü tuttuğum sevgili arkadaşım, sevgili dostum Birol Topaloğlu'yla sizleri selamlıyoruz. Hoş geldin Birol'cuğum. Hoş bulduk. Sağ ol. Bu bir gelenek oldu artık. Ee, gerçi bu defa birazcık geç kaldık ama yani bütün albümler çıktığında Birol Topaloğlu Tuna'nın Biri Yanına kork oluyor. Evet. Bu o zaman dördüncü Dördüncü kez olacak galiba. Evet, evet sanırım. Ee, yani nereden başladım bilmiyorum ama öncelikle epey bir ara verdik. 2004'te mi çıktı arabanı, 2005'te mi çıktı? Şimdi e, 1997'de Hayamu, arabanı 2000, 2000'de çıktı. 2001'de Lazzeburi çıktı. Evet. ...bundan sonra bu şey... ...2007'de de... ...İşte Ezme Hoca çıktı... ...bir ara vermek değil aslında... ...biraz da şey diyeyim... ...biz Mamer. programımıza... Ha, biz programımıza. Evet. Yani muhtemelen 2004'te falan... De, ...konuk evet. oldum... Ha, evet, ...orada ara bir e, konuk e, olmuşumdur... E, ...albüm bayağı sürdü... ...onu e, anlatmaya çalıştığını sandım... E, ...onun üzerinde konuşuruz... E, ...Muamir'ciğim... E, ...bugün gelirken sen bana... E, ...hani neler var... ...çünkü arada zaman geçtiği için... E, Şimdi sohbet derleyip, sopet, toparlama. derleyip toparlama konusunda Galiba bana biraz iş düşecek Onun için merak etme demiştim sana Çünkü evet. sürpriz çalışmalar var Hani günüşünü Çıkaramıyoruz duyuramıyoruz İlk defa burada Konuşacağımız üstüne düşüneceğimiz destanlar var Şükrü Parlak galiba. var zaten. Evet Değil mi? bu dest şey Şükrü Parlak'ın Bu turumcu Aynı zamanda çok iyi bir yapımcı Bir dostumuz müzisyen tamam. Şükrü Parlak Rize Parlak ...pazarlığı... Ee, ona bir albüm yaptım. Ben tamaminin her şeyini ben üstlendim Muammer. Yani evde küçük bir stüdyo oluşturdum, ham stüdyo... Ee, geldik, geldik oraya işte. zaten biliyorsun. Evet evet geldim. Ee, ka e, orada kayıt yaptık ve çok keyifli. Ba balat kokusu. Şimdi. Evet balat kokusu var. O, o doğal bir koku var. Yani deniz kokusu var. <gülüyor> Tahtalar var. Evet ev e, zaten. Memleket Marangozlarının yaptığı evet. ev işçilikleri var. Evet e, çok keyifli. Orada yaşamımızı ve orada üretimlerimizi devam etmeye çalışıyoruz Muammer Şimdi. Şükrü Parlak'a döneceğiz zaten hani ileride bir parça daha çalacağımız için ondan. O zaman anlatalım onu. Olur. Ee, en son albümden sonra neler oldu yani? Şimdi Ezmoce'den olarak... sonra. Şimdi Ezmoce'yı konuşmadık senden herhalde. konuşacağız. Ondan öncesinden bahsediyorum ben. Şimdi Ezmoce'yı konuşalım. Ezmoce'yı konuşalım. Ezmo Çünkü Ezmoce'yi konuşmadık hiç. Hiç evet. Azıcık doğrudan... gecikmiş olsa da hani her evet. albüm çıktığında biz buraya oturuyoruz konuşuyoruz. Ezmoca rüyadır. Eee rüya. Benim çocukluğumun e, hani rüyasıdır. Çocukluğumdaki ezgilerin bir bütünüdür. Çocukluğumun izleridir aslında Ezmoca'daki parçalar. Onu e, o samimiyeti e, bulabilirsiniz. Nedir rüya. Evet. Rüya. Ezmoca rüyadır. Şimdi ben bir albüm, iki albüm sonuçta müzisyeniz yani e, müzikal e, kariyer e, başka bir de hani anlatmak istediğin, gerçekten yapmak istediğiniz e, olaylar başka başka olabiliyor. Onun için tekrara düşmemek, e, kendimi biraz yenileme adına fazla albümle konusunda öyle çok ısrarcı ve aceleci davranmıyorum Muamir'cim. Sen ya, de aynı, aynı durumdayız ruhda, Aynı durumdayız. Ne zaman olgunlaşacaksa, ne zaman kendim yani hem koşullar, her türlü koşulların olgunlaşmasını bekliyorum orguna çıkacaksa o zaman çıksın istiyorum ve içime sinen bir e, çalışma olsun istiyorum. Onun için zaman koyamıyoruz. E, bunun yanında diyelim ki yani bir 3-4 sene bek yani ara verebildiğimiz gibi aslında bir iki 6 e, ayda bir senede bir bir şey çıkartabilirsiniz yani o artık bir iki bir iki ardı ardına e, ürüne çıkartabilirsiniz Aynen. bunun e, bir süre koyamazsınız Onun için Ezmoce ilk iki solo albümden sonra e, ilk iki çalışmamı da biraz e, hani ...onaylayan bir albüm aslında... ...yani insanı kendini geliştiren... ...üstüne bir şeyler daha koyabilen... ...ve arkasında durabileceğimiz... ...ama bir takım ufak tefek yeniliklerin de... ...hani ipucu olabileceği... ...bir takım cesaretten yaptığımız... ...yenilikler var... ...belki ben hakikaten eleştiri istiyorum. Yani sadece albüm çıktı, ne kadar hoş, şurası iyi falan ama sonuçta bu bir gelişim sürecini beraberinde getiriyor ve üstünde eleştirel bir gözden de bakılmasından yanayım açıkçası. Ama, anladın, ama yapıcı bir eleştiri. Tabii. Evet tabii, yapıcı tabii ki eleştiri. Bunlara da ben açığım ve böyle şeyleri özellikle sizin gibi değerli müzisyen arkadaşlarımdan duymak isterim. Tabii Eyvallah. Ki. Türkiye'de aslında bu çok büyük bir sorun. Yani ee, kökleri derinlere giden yere sağlanmasan bir eleştiri mekanizması yok albüm çıkıyor hepimiz için geçerli ya ne, ne kadar güzel olmuş harika olmuş şöyle olmuş böyle olmuş bir kimse çıkıp hani keşke şuradan şu e, olmasaydı da şu olsaydı veya evet. ne bileyim ya da bu niye böyle oldu evet e, diye yazmıyorlar e, ama yazdıkları zaman da bunu temellendirmeleri lazım yani neden e, bir şey beğenmediklerini de ...mantıklı bir temel oturtmalar lazım yani öteki işte yıkıcı eleştiriye girer. Yani öyle çıkıyor tabii. Ya sana bol bol çıkıyordur. Hani evet. biz <gülüyor> Rumca e, vakti zamanında evet. çok şey oldu. Rumca niye e, bu kadar söyleniyor bilmem ne filan konserlerimizde. Benim konserim kesildi Rumca söylediğim için. E, sen, ee, aynı e bizim Türkçe'yle Türkçe hızlı söylüyorsun. Evet. E, evet. Aynı, aynı ne diyelim aynı sorunları sen de yaşıyorsun. Yani aşağı aşağı gideceğiz. Yani bir şekilde e, kafa göz yara yara e, aynen, karşılıklı aynen. anlayış içerisinde, e, samimiyet içerisinde sonuçta Türkiye'de gerçekten e, bir kültüre zenginlik var ve bu zengin içerisinde yaşıyoruz. Bunu reddetmenin, inkar etmenin bir alemi yok. E, biz bunu savunuyoruz. Biz çok reddetmenin alemi sanıyoruz. olmadığı gibi bunu e, bundan yararlanmamak büyük bir... Büyük ee, bir eksiklik, evet, yani. evet, aynen, katılıyorum sana Muamercim. Peki bir şarkı dinleyelim Ezmoji'den, neyi seçtin? Ben... Ee, ee... Şarkıyı anlat bize, dinleyelim Karkalaki, sonra gene... Yine... Karkalaki, altıncı parça, Karkalaki, Gürcistan'da 1970'li yıllarda ee, bir grup kurmuşlardı, Lazeti diye bir grup. E, o grubun insanlara ulaştım, eski kayıtlarına ulaştım, onlar tabii Sovyet zamanı ee, daha rahatlardı, daha güzel ürünler çıkarıyorlardı. Çöktükten sonra, sistem değiştikten sonra herkes bir tarafa savruldu. Biz ancak eski kayıtlardan, kalıntılardan faydalanabiliyoruz ve gerçekten güzel ürünler çıkardılar. Karkalak şarkısı deniz kıyısında yazın, kışın kışlık odun parçaları toplayan kızların aşk şarkısı, doğa ile baş başa olup söyledikleri bir şarkı, Karkalak şarkısı altıncı parçam. Dinleyelim bakalım. Evet sevgili dostlar bugün sevgili Birol Topaloğlu konuğum ve hem son albümü, albümü Ezmoji'yi konuşuyoruz hem de e, yaptığı başka kişilerin sürpriz kayıtlarını sizlere e, dinletiyoruz. Henüz bir tane dinlettik programın açılışında ve şimdi Ezmoji albümünü dinliyoruz. Şimdi Birol'cum Ezmoji albümünü hiç bilmeyen biri için e, kimler çaldı Evet. İşte albümün özellikleri nedir? Ee, evet. Kayıtları evde yaptık dedin zaten. Evet. Yani böyle hiç bilmeyen bir ee, insana şöyle kısaca bir özetle bakalım. Ezmoce albümü, Ezmoce az önce söylediğim gibi rüya anlamında. Lazca Ezmoce rüyadır. Tabii ki ee, bu kalandan, kayıt, çıktı. kalandan çıktı. Ee, evde küçük bir stüdyo oluşturdum. Daha doğrusu evde rahat turum çalabileyim... kendi performansımı e, rahat geliştirebileyim diye küçük bir rezorasyon yaptım derken e, yok iyi bir mikrofon falan derken... bir home stüdyo. E, kadar değer bir stüdyo olduğunu düşünüyorum. En azından beni bana yetiyor. Birçok kayıtları evde bitirdim. Kendi özgür evet özgür kılıyor. Ama bunun yanında defalarca Tip'e gidip e, oradaki stüdyolarda, oradaki müzisyenlerle birlikte çalışmalar yaptım. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. E, Gürcistan ayağı önemli bir ayaktı benim için. Hem... Bir açalım. E, Laz halkıyla akraba. Megreleri evet tabii. Tabi. Megreller var. E, orada da ayrı zamanda e, yar, ya bölünmüş e, Laz köyleri var. Hemen sınırıda. E, Megrellerin kullandığı Çonguri, Panduri, işte Kafkas'da kullanılan bu tür işte telli aletler var. Misina telli. Çoğu şeye benzer. Biraz tara işte e, biraz e, sazın bir Daha haline ka kapalı benziyor. Sesler, kapalı tabi. kapalı sesler. E, mümkün olduğunca o renklere yer vermeye gayret gösterdim. Çünkü sonuçta Karadeniz'de yaşıyoruz Lazlar ama önemli bir ayağı da, önemli bir bedeni de ruhu da Kafkasyalıdır aslında. Ya şimdi ne oluyor? Devletler yani bu dünyanın her tarafında devletler bir şekilde sınırları bölüyorlar. Evet, sanki ee, bölündüğü zaman e, şey ortadan kalkıyor gibi. Yani sanki sınır var, ha orası başka bir yerdir, burası başka yok, bir öyle yerdir. Bir şey öyle bir şey olamaz. O tabi tamamen fiziki bir sınırdır. İnsanların duygularını nasıl sınır koyamazsınız? E, e, sınır kalktığı zaman da şey bir şey değişmiyor. Yani aslında sınırları pek fazla hani bu anlamda göz, e, göz önünü bulundurmamak ee, gerekiyor. Yok, biz umursamıyoruz. Sınır. Evet, e, ruhun, müziğin. ...insanlığın, gözyaşının... ...sınırı yoktur. Ee, orada da aynı... ...duyguları yaşıyoruz... Ee... ...o havayı vermek... ...birlikdeliğimizi yansıtabilme adına... ...defalarca Tifriz'e gidip kayıtlar yaptım ve... Megreli ...böyle bir Megre müzisyenlerle... ...Gürcü müzisyenler, orada müzisyenlerle... ...orada Yasyan'ın insanlarından müzisyenlerin kayıtlar yaptım... ...ve sonuçta böyle bir... ...içten samimi bir albüm çıktığına inanıyorum... Türkiye'den de tabii birçok müzisyen... Kazandı. ...evet, evet, evet... ...sevgili Kemal Sahir... ...bir, bir parçaya... ...düzenleme de katkıda bulundu... Uh -huh. ...Türkiye'de ne var... ...perküsyon konusunda... İşte bu klarnet Demin konuşuyorduk Senle poliste klarnet var yani Birçok enstrüman var Bence müzisyenler Özellikle böyle farklı Akordiyon da vardı değil mi? Kim çaldı? Akordiyon da vardı ya Türkiye'de <gülüyor> A kardeşim sevgili Mamur Gedencioğlu çaldı. Kendimi nasıl anlatayım ya onu? vallahi ya ya gözünü sevdim seninle çok büyük bir keyif. Senin birkaç sahne e, paylaştık onda oradaki keyfi aslında albüme taşımaya 2005 çalıştım. 2005 yılında bu parçayı zaten ee, olgunlaştırmıştık. Evet. E, Nerede gittik? Bir... Şeye gittik. Diğer gittik. Evet. defa gittik. Evet, evet. evet, evet. Anma evet, etkinliklerinde evet. yer aldık. Evet. İnşallah yine paylaşacağız aslında ki, Şimdi bazen böyle bir ara veririz ama bir takım projelerde birlikte Bir araya gelmemiz gerekiyor İstiyorum ben yani böyle hani ki, Keyifli buluşmalar Zaten sen birçok grubun var Kendi çalışıyorsun ve gerçekten Biz müzisyenlere Çok bir ruh veriyorsun Bize bir motivasyon veriyorsun Buradan ben gerçekten sana teşekkür ediyorum Özellikle Eyvallah. radyoyu da 13 senedir Isra'la sürdürmen büyük bir Başarı ve bu başarıların devamını diliyorum bu ara söylüyorum. Nice senelere gelsin inşallah. Nice bu nice ara, nice de, birlikte olalım. Dedeyken de gelip gidelim buralara. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet Ezmuca'dan bir tane daha dinleyelim. Çünkü temel konumuz sonuçta Ezmuca ondan sonra. İstersen Ezmuca'dan evet bu şey yapalım. Ee, bir dicili dulu farklı bir yaklaşım sergilemeye çalıştık. 11. parça çalsın ve onun üzerine bir konuşalım. Tamam. Şan ay dur bindum sadi, Tay dur bindum sadi, Tay dur bindum sadi. Kıranda aŞan ay dur bindum sadi, Tay dur bindum sadi, Tay dur bindum sadi. Bir gün yarı görmesem bir gün yarı görmesem Sanırım ondur Aydır sanırım ondur bir gün yarı görmesem, bir gün yarı görmesem Sanırım on dört aydır, sanırım Ne nazıktır, ne nazık ne nazıktır, ne, nazık. ne nazıktır ne Parmağındaki yüzük ne nazıktır, ne nazık ne nazıktır, ne. Ne, nazıktır ne. ne nazıktır ne Etmeyelim sevdalık, etmeyelim sevdalık Daha ayrılamazık, daha, daha ayrılayık Etmeyelim sevdaluk, etmeyelim sevdaluk Daha haydi, daha mazuk, daha haydi daha. Derman ol derdumuz derman ol derdumuz eh, derman ol derdum. Oy dere derin dere, derman ol derdumuz derman ol derdumuz eh, derman ol derdum. Allah sabırlar versin, mevlam sabırlar versin, sevdüm iki musa, sevdüm iki. Evet gerçekten ilginç olmuş ilk dinlediğimde de çok e, değişik bulmuştum şimdi evet Muammerciğim bir müzisyenin ağzından tabi duymak isterim bazı hani e, dedik ya eleştirelim ya da üstüne koyalım. İlk dinlediğimde adam. biraz yadır ama sonradan dinledim ve yakıştı <gülüyor> yakıştığını Ben e... Biraz geleneksel müzik konusunda tutucuyum biliyorsun. Aynen ben de öyleyim. Eee, katılıyorum. Ben de tutucuyum ama... ...bu e, Dicirdi konusunda bir e, arka planı var onu anlatmak istiyorum. 2001 Tabii. yılında Amerika'da ufak bir tur yapmıştım. Sevgili Kutay Denim Kuvayin e, organizasyonu eşliğinde... Evet bir yerden birçok yere gittim de hatırlamıyorum nereden geçtiğimi sokakta bir ses duydum Allah dedi. birden bu, bu ses ne dedim yani pek alışık olmadığım bir ses ee, dedi bu diciri duydum adam hem çalıyor hem satıyor falan kocaman bir He, evet uzun yani bu tabi ayarlanabilen bir boru. şey var şimdi aslında orijinali şeydir ee, içini bir kurt varmış içini kemir içini boşaltırmış hmm. ağaçtır ağacı kesiyorlar ee, içini boşaltıyorlar Hazır, boş, boş bir evet e, aynı onu. Evet karınca büyük bir karıncalar ya kurt, kurtuzumuz karınca Neyse. yapıyor evet ee, oradaki e, ayarlanabilir o aslında biraz da bana şöyle bir avantaj getiriyordu katlıyorsun yani iç içe geçiyor ve çok rahat taşıyabiliyorsun dedim ki ben bu parça bu e, enstrümanı günün birinde ben müziğimde kullanacağım dedim beklettim. Yıllar geçti Serdar, sevgili Umut'un abisi Serdar Ayvas, genç arkadaşım biraz bunu terapi olarak aldı. Bu dedi çok hoşuma gidiyor dedi. Ben daha önce bir yerden duymuştum internetten falan. Ben bundan biraz uğraşmak istiyorum. O arada biraz hani terapiye ihtiyacı vardı gençlik dönemi sorunlarından dolayı. Hı hı. Terapi olsun diye aldı, kullandı. Çok kısa sürede geliştirdi ve dedim ki bir parça da deneyelim. Hatta bir iki parça deneyelim. Hüseyin kendisi terapi zaten. Evet. Evet, evet, o çaldı. O da, evet, ilginç bir sesi var tabii. ilginç bir sesi var denedik ee, böyle bir parça biraz deneme yanılma işte tabla kullanalım dedik işte hani tabla'yı da e, Gürkan çaldı yani ee, Doğu oldu. Karadeniz Hindistan ve Avustralya evet. Aborjin örneği evet. aslında bir patata erimiş oldu, erimiş oldu ve hakikaten e, o Ezmoca ablümünde en çok sevilen parçalar arasında şu anda ne güzel evet. şimdi dünyada tabi hani world müzik dediğimiz e, akım içinde bu tip denemeler yapan e, gruplar var ama genellikle ben çok mutlu olmuyorum yani şimdi dinlerken e, yakıştığını düşündüm açıkçası Gerçekten yakışması önemli muammerciğim. Sırf böyle hani world müzik olsun, işte dünyada tanınalım ya da dünyada kabul görsün. Anlayışla yaptığınız zaman hakikaten ne oralı ne buralı hiçbir yerde olamıyorsunuz ve birbirini bitiren bir yaklaşım oluyor. Burada evet, birbirini evet. var ediyor. Yani Dijurud'u kendine saygılı bir şekilde çaldık. Kemençe, ke kemençe gibi çaldık. Benim yorumum Karadeniz yorumudur. Anladın mı? Yani tabii orada tabii, tabii. tabla Hindistan'daki tabla ama o, o, o ruhla e, Yakalamak gerekiyor yani Hint, bütün müziği, çalmadı evet. orada yani. Hint orada müziği çalmadı orada işte. evet. Karadeniz Önemli. müziğine eşlik etti Evet, evet. eşlik etti Böyle oldukça e, hakikaten o zaman Gerçekten dünya müziği oluyor bence Bence de Şimdi e, Ezmurce'ye bir ara verelim Zamanda daralıyor aslında zaman da Sen bu daralıyor. arada Şimdi... Kendi e, özel albümlerini Yerleyebilmek evet. için bir sistem oluşturdun galiba Evet benim e, yıllarca oluşturduğum arşivlerim var, delemelerim var e, ve de e, çok çok orijinal e, tarzda e, müzik tipleri var. Bunlar bir şekilde e, albüm haline dönüştürüp Dinleyici, insanların DNA'ya ulaştırmak istiyorum ve bu bu konuda kendim bir e, hani bir şahıs firması kurdum ve kendim stüdyom var. E, kendi imkanlarımla bu Şükrü Parlak aynı şekilde yapmıştı. Kolchis müzik diye e, çıktı. Kolchis müzik. Kolchis. E, Batırların e, Türkiye'de işte Karadeniz'in antik Karadeniz'in e, coğrafik alanıdır. Kolchis. Kolheti. Kolheti hmm. diyorlar. Lazımsı Kolheti. Colchis Müzik diye bir, diye bir de topluluk var zaten. Colchis diye bir topluluk var zaten. Colchis Evet evet Yuristan'da bu Megrel grup var. Onu da iyi kaçırmadın tebrik ediyorum. Ee, yine Colchis müzikten Destani albümü diye bir albüm çıkardım. Bu benim kişisel belki son albümüm diyebiliriz artık. Colchis'in e, ikinci albümü oluyor değil mi? Colchis'in e, ikinci albümü benim Birincisi... solo dördüncü albümüm. Destani albümüm. Şimdi desen abim... de seslendirdin yani bu albümde. Ben söyledim çoğunu, bir tanesini memleketten getirdim. İsterseniz desen albümünden birinci parçayı bir dinleyelim. Üstünden Üstüne biraz konuşalım. konuşuruz. Tamam. Beşkaskeri Orda o din orada Evet bugün sevgili Bülent Topaloğlu konuğum az önce Ezmoci albümünü konuştuk. Son albüm e, son Kala müzikten çıkan albümünü daha doğrusu. Şimdi de e, kendi Destan, destan adını verdiğim evet, Destan albümünü konuşuyoruz. E, Destanlar herhalde büyük ölçüde söz üzerinden gelen evet, eski evet. hikayeler. Eski hikayeler. Aşk, daha çok aşkı anlatıyor, e, doğayı anlatıyor. On bir hecelidir bizim destanlarımız. Yani hmm. uzundur. Hmm. Ee, daha çok kemençe eşliğin de söylenirdi eskiden. Tulumla da söylendiği olur ama tulumun sesi, insan sesini bastırdığı için çok tercih edilmez. Kavallan da söylendiği oluyor. Kavallan. Sadece insan sesiyle söylendiği oluyor böyle bir yoğun bir gelenek içerisinde büyüdüm aslında Muamirciğim. Yani bu destan geleneği bizim özellikle yaşlılarımız için çok önemliydi. Hayati önem taşıyordu. Bizden yani sonra kimse şey bizden, yapmadı. Yani, yok yapmadı işte. ve maalesef bugün bu destan işi de bana kaldığı için biraz üzgünüm. Biraz da mahcupum. O benim büyülerek büyülüyerek bizi hüzünleyen, hüzünlendiren Aladığımız destancılar vardır yani dinlerken aladığımız onlar varken bu iş bana kaldı biraz onun burukluğunu yaşıyorum. Yaşayanlara alırsın e, bir tane daha yaparsın biraz. İnşallah işte onun için ben bir yaşayan bir destancı getirdim ben İstanbul'a ona bir kayıt yaptım ondan da ben biraz dinletmek istiyorum. Peki Orkancığım o zaman bunu bitirelim. Evet. Bir taraftan bir 30 saniye o gelsin dinleyelim sonra devam edelim konuşma. Şimdi dördüncü parça. Gönderebilirsin. <Gülüyor> Evet, ne kadar net belli oluyor değil mi? Ee, eski doku. Evet. O... <gülüyor> kusura, Şimdi, bakma yani. <gülüyor> aynen, yani, kusura bakma yani. Aynen, kusura bakma. Ben e, demin diyordum, destancılar kusura bakmasın. Ben gerçekten okuduğum için üzgünüm. Bu, bu sesler varken... E, ama bu parça... kolay değil oradan birilerini getirip evet evet evet ama bu parçaya ben gerçekten çok çalıştım ama bu çalışarak olan bir şey değil ben yapamadım bu bu tarz söyleme biçimini ben ona erişemedim dedim ben bunu yapamam yapmayacağım yani o, olmaz yapamıyorum beceremiyorum açıkçası bunu yapan bilineni getirelim okutarım abi dedim evet bir şey yapamayacağını evet, anlayıp yok. görmek bence Erdemler'in en önemlisi. Ben yapamadım dedim vallahi. Belki bir 5 sene sonra belki gibi yapabilirim 10 sene sonra yapabilirim ama bu bu tarz okumu çok istiyorum. Kimdir bu, okuyan? Bu Ali, Laz Ali diyorlar. Balıkçıdır Rize <gülüyor> Pazar'da. Selam olsun buradan. Selam olsun. Ve oradaki destancılara. Şimdi bu albümleri yani hem Şükrü Parlağan albümüne hem bu albümü Henüz dinleyici bulamıyor değil mi dükkanlarda? Evet, e, biz dağıtımda bir sıkıntı var. Belki e, korsismüzik.com e, sitesini bugün yarın açıyoruz Muammerciğim. Oradan e, tamamıyla hem destanın detaylı bilgileri, Türkçesi, Lazcası e, açıklamaları bayağı bir resimlerle e, düşünüyorum. Hı. Koyuyoruz e, hazır e, aşamada. Bol bol yazılar, yazılar da ye veriyoruz. E, i̇nternetten Desteni de adını, satın beri almak İnternetten mi? satacağız. E, i̇nternetten duyurusunu yapacağız satış noktaları. E, özellikle isteyenlere de biz e, kendimiz gönderebileceğiz. E, Numune olarak da internete koyup oradan dinlenme şansları olacak e, izleyicilerin. E, bakalım yani... E, Dağıtımı da çözmen bence hoş evet, olur. Hani evet çözmek istiyoruz. E, yöreye dağıttığını söyledin ama değil mi? Evet yöreye gitti. <gülüyor> o önemli çünkü... Evet. Yani en başta tabii o yörede insanların... Yörede Cinan Müzik var. İşte Cinan Kasetçilik gülüyorsunuz. Evet, cinan evet. Müzik'in evet. dükkanı var. Orada o dağıtımını yapıyor de. Önemli diyor dağıtılması. O konuda onu açtık. Şimdi genel olarak buna ulaşmak isteyen müzisyenlere, bu tür albümlere meraklı insanlar ulaşması için ya internetten mutlaka satış yapılacağız ya da belli noktalara vereceğiz. Oradan edinilebilecek. Destanlar ve bu... Koran albümü ikisi de evet. tamamen Lazca şarkılardan oluşmuş. Yok yani Türkçe de var Türkçe içinde. De var, karışık. ee, karışıktır o hem için yöresinde Kur'an'ın Türkçe ağzında parçalar var. Gelenek Ama... de böyle zaten değil evet. mi? Yani yüzde evet. yüz Lazca değil. Yok yok Karışık. Yok yok karıştı artık yüz Lazca şey yok albüm yapmadım bu. Peki Volkan'cığım bu Quran albümüne dönelim biz konuşmaya devam ederken. E, Horon'dan da bir e, küçük birini evet, dinleyip. Evet, Şükrü Parlak yine dördüncü parça yapalım o zaman. Dördüncü parça. E, Şükrü Parlak. Horon abim e, mi? Tulumcu değil mi? Aha, Şükrü evet, evet. Tulumcu, Ve ilginç bir da. kayıt tekniği kullanmışsınız. Evet, Şükrü Parlak'ı e, ayrı bir odaya kilitledik. E sesi çok yüksekti Tulum'un. İşte vokali ayrı bir yere, Horoncular ayrı bir yere dağıttık yani. Gerçekten gerçekten kilitlemediniz herhalde. <gülüyor> Tabii ki. Evet. evet. İki ayrı odaya stüdyo kuruluyor. Aynı evet. anda kayıtlar Kayıt yapılıyor. Evet. Dolayısıyla evet. Tulum'un sesi baskın olup da hani işte şey Horoncuların sesini ayak seslerini falan kapatmıyor. Evet. Çok kapatmıyor. E, güzel bir buluş. Hoşuma gitti doğrusu. <gülüyor> teşekkür ederim. Bir dinleyelim kısaca. Ohhhh, have a Pepsi Pepsi! Çok eğlenceli geçmiştir herhalde bunun kayıtları. Evet çok keyifliydi canlı kayıt e, Muammerciğim bu tamamen çaldı, oynadık yani o kadar ve onu mümkün olduğunca e, teknik imkanlarımızdan iyi kaydetmeye gayret gösterdik. Aynı zamanda o horoncuya da bir headset gibi mikrofon e, vermiştim. O hani kafasını sallarken hani sağa sola gitmesin ses kayması olmasın diye headset bir mikrofon, evet. yere de bir e, mikrofon e, tahta zemin. Tulumcuya bir mikrofon Öyle bir kanal kaydı yaptık Çünkü Tulum'un yüzden... sesi Şey olarak mikrofon koyduğunda Gider gelir değil mi? Evet Tabi tabi Zorunacılar da öyle Evet, evet. Onun için Adamın... e, Hakikaten e, Tulum Çalınıp e, Horon e, Oynanan Albüm noktasında Herhalde Bugüne kadar yapılmış En iyi Albümlerdendir yani. Muadilleri evet. yani var gibi birkaç bir şey dinledim ama bu kalitede bir kayıt yok tabi. Ben bilmiyorum artık dinleyicileri bıraktım ben. Yani ben artık en iyi albümdür demek istemiyorum. Ve Hakikaten genel... üstünde çok düşünüldü, kafa yoruldu onu Ve genellikle şey yapıyorlar tabi bu bütün dünyada yaygın e, altyapıyı bilgisayardan veriyorlar. Sağ olsunlar. Bıçıp çok kolay bir tıs evet. Tutmustum tıs. 5-8'lik bir şey koyuyor ya arkaya. Evet evet evet. Ee... Şimdi zaman. Hızlı geçti seninle ee, çok, çok dinamik çok, geçti. Çok e, söyleyecek çok şeyimiz vardı tamam ya. Muhammed ee, yaparız gene sen. Gene yaparız yine geliriz Ko vallahi. biraz keyif, çalıştır. Biraz çalıştırayım ondan sonra gene Ko geliriz sohbetine. 3. Evet. albümünde gene evet, beraber vurursun. E, sırada şey var aslında. Koçumuzda sırf Laz kadın sesleri üzerine. Sen sen kadın sesleri üzerine projeler yapıyorsun Tabii, ya. bilmez <gülüyor> mi? Süper. Ee, öyle bir proje var. Ee, onu da şimdiden müjdesini vereyim. Yöresel kadınları tabii, da kutlayacaksın. Tabii sonra. orada Yaptım, yaptım zaten kayıtlar YouTube'da, bitmiş kayıtlar var. Onları toparlayıp önceden peki... bana verir misin? Kimse duymasın. Evet, veririm, <gülüyor> veririm tabii. Sever <gülüyor> sever. severim. Seve. Şimdi e, Ezmo bitireceğiz bir hocum. Evet. Ee, kız kaçırma e, hikayesi. Kız kaçırma bu. Fatihabula e, Karadeniz'de Fatih Asari, en bizim, yaygın iştir galiba kız kaçırma değil evet, mi? Eskiden çok, her çok e, yaygındı. E, enteresan bir parça. Bizim e, ailemizi de bizim e, aile bağımız olan işte süt annem olan bir kadın Fatihabula e, bunu işte niş, kızı vermiyorlardı. İşte hmm. e, eşi illa etti alacağım kaçıracağım diye. Sonuçta kaçırıyor ve bu kaçırma Kaçırma hikayesini anlatan bir parçadır. Yani yaşayan folklor. Yaşayan, kesinlikle. Onun ee, üzerine şeyleri şöyle bir şey... belli kahramanlar belli. Belli belli evet. <gülüyor> ee, burada biraz da e, hikayeleri işte toparladık. İşte kimisi bir dörtlük biliyordu. Kimisi yarım ayarlarak hmm, dörtlükle biliyordu. Abimle işte. tamamladık aslında hikayeyi hmm. üzerinden. Mahir Topaloğlu o da e, iyi bir müzisyen e, aslında. E, ama e, müzik değil hukuku seçti. Hukuku, şu anda hakimlik, çok, yapıyor. hakimlik yapıyor. Ona da sevgiler saygılar diyorum. Bizden e, de tanışırız zaten. E, tanışıyorsun. E, o tamamladığı e, sözlerini. Müziği de e, yörede bilindiği bu Selver Bakoğlu var. Orada sen de tanıyorsun. Çay demin ki o çayı evet, o verdi evet, aslında. Evet. Onun, onun adına getirdim ben sana. Sağ Çay seviyorsan. çok sevgiler gönderiyoruz. Selver'in müziği, dinliyorsa. Selver Bakoğlu'nun o şekilde bir kompozisyonla düzenmesi de bana ait Fatih Bulan'ın şarkısı. Bu kafasındaki işte şarbı çıkartıyor. Şarp çıktığı zaman eskiden o kız onundu. Yani kim çıkartıyorsa eşarbını artık o onun namusu oluyordu. O şekilde olayı anlatan hmm. bir Parça. Dinleyelim son olarak. Eç <Gülüyor> dot Du düşki mi ziyesi mant hazen didiysen, Eçalip keshi sardim pike pike Şi tu tam biz muço cehcti va cehcti mandili, muço cehcti va cehcti mandili. Açalıp geçiş sani, doğtiki Giyani dir magi, shayyani shepes, kanir Ei podaska magion e pechali prjisi sami Evet sevgili dostlar Tuna'nın beri yanında bugün sevgili bir Topaloğlu konumdu. Ee, Valla zaman nasıl geçtiğini anlamadık. Hem Ezmoce albümünü konuştuk kalan müzikten yayınlanan 2007'de mi yayınlanmıştı? Evet. evet. Ondan sonra da e, bir Topaloğlu'nun kurduğu Colchis Müziğin yayınladığı iki albüm e, Şükrü Parlak ve Destan albümleri üzerine konuştuk. Bu albümler henüz dağıtımda yok ama yakın bir zamanda umuyorum. Yani evet ben de olamıyor. Ee, çok teşekkür ediyorum dördüncü kez Tunahan'ın bir yanında konuk oldun. ...umarım çok zaman geçmez tekrar buluşuruz. ...ben de çok keyif aldım... ...Mamirciğim... ...Laz kadın seslerini bekliyoruz merakla. ...evet ben de çok merak ediyorum... ...yalnız onun biliyorsun Anadolu'da olduğu gibi... ...Karadeniz'de de hani kadın sesleri denince... ...biraz böyle insanlar işte bir takım çekinirler... çekinirler. ...kolay değildir tabii... Kolay değil. ...onları aşmaya çalışıyorum... ...çok güzel kayıtlar var... ...çok çok sevdiğim saygı duyduğum insanlar... ...onlara herhangi bir şekilde zarar gelsin istemiyor... ...onun için zamanını bekliyoruz... İnşallah bunu bir şekilde yayınlayacağız. Başka projeler var. Onları da konuşuruz zaman zaman. Paylaşmayı çok isterim senden. Eyvallah. Ben çok, çok te teşekkür ediyorum. E tekrar tekrar albümde emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Aynen. Çok kişinin bir emeği var. Özellikle eşim Refika'nın. Emeği var. Bizim Şina'nın oğlumuzun evet, e, evet, ruhen, güzel. manen e, çok e, müthiş bir e, güç verdi bize. Gerçekten aileme, herkese teşekkür ediyorum. Bana destek, beni destekleyen e, benim etrafımda var olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi program sonrasında telefonun başında olacağız. 15 dakika bir oldu olacak, değil mi? Gitmiyorsun ama. Tamam, bekleriz. E, e, merak eden insanlara e, arayabilir. Arayabilir. Konuşabilirsiniz. Düşünce, kritiklerinizi iletebilirsiniz. Akrabalar eş dost aramasın, değil mi? Onları zaten Evet biliyoruz. onlar zaten biliyorlar. <gülüyor> evet böyle meraklı başkaları arasın. E, isteyen arasın canım. E, belki evet. <gülüyor> 0212 343 4040 0212 343 4040 -40 numaralı telefondan bize 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Ya da e, www. www.mammerketenjoglu.com sitesinden bana her zaman ulaşmanız mümkün. Bir de sen koshismuzik.com koshismuzik ya da bürotoparlı.com benim de sitem var. E zaten Artık. ötekini de e yönlendiririz. Hı hı. Merak edenler bakabilir. Evet. Haftaya yeniden görüşmek üzere sevgiler saygılar. Görüşmek üzere Volkan'a teşekkürler. Şimdiden Tuna'nın Bir Yanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu